Benim bir mücadelem var, bir kardeşiniz olarak yurt dışında Amerika'da, Avustralya'da o insanların kendi dinlerine çok büyük mali fedakarlıklar yaptıklarını gözlerimle gördüm. Yazılarımda da yazdım. Beş katlı hastaneler, büyük binalar, koca kiliseler, koca efendim okullar, geniş araziler, yani çok büyük bağışlarda bulunuyorlar. Kıyaslansa bir Amerikalı vatandaşın dinine harcadığı parayla, ile, ile bizimkiler, belki onlar bizi geçer diye korkuyorum ya. Çünkü dini binalar çok büyük ve dini teşkilatlar çok zengin ve tüm cemiyetin her türlü faaliyetini kavramışlar. Eğitim onlar yapıyorlar, sosyal çalışmaları onlar yapıyorlar. Sihhi çalışmaları onları yapıyorlar. Efendim bir her şeyin altından kilise çıkıyor. Her türlü çalışmanın altından kilise çıkıyor. Onların bu fedakarlığı Allah yolunun yolcusu olan Müslümanlara bir örnek olmak. Yani Müslümanlar da Allah'ın yolunda dinin yayılması için gayret sarf etmeli. Bakın şimdi yılbaşı yaklaşıyor. Neler olacak? Neler olmaya başladı? Caddelerde, pazarlarda efendim şimdiden görürsünüz ve o gece neler olacak? Neler olacak? Güya burası Müslüman diyarı ama o gece neler olacak? Şimdiden korkuyorum ben. O bakımdan bu dinin böylece gerilememesi için, Müslümanların gevşememesi için, İslam'ı unutmamaları için, yeni nesillerin Müslüman olması için, İslam'ın yayılması için, aziz olması için, hakim olması için, kuvvetli olması için hepimiz tabi Mal Mâcümetli, Can cümetli, Ten cümetli hepsinde gayretli olacağız ve çalışacağız. Öteki söz. Ve Semiyül Fudayl diyor: "Lem yetezenne en-nâsu bi şey'in ef talab sıkkı ve talabil halali. İnsanlar diyor El Fudayl Hazretleri yine doğruluktan ve helal aramaktan daha faziletli bir şeyle tezeyyün etmemiştir. Zihnetlenmemiştir. Lemye tezeyyenin nasu. İnsan, ziynet insanlar ziynetlenmedi. Tezeyyün etmedi. Tezeyyün, ziynet takıp takıştırmak. Hani parmağında yüzükler, kulağında küpeler, boynunda gerdanlıklar, efendim bilmem bilezikler omuzuna kadar o takmış takıştırmış deriz yani. Süsleniyor yani. Süslenmek insanlar için, kadınlar için, erkekler için yerine göre berber vesaire bir şey. İnsanların tabi asıl süsü güzel bir takım hareketleri ve huylarıdır. İnsanlar diyor süslenmediler, doğruluktan ve helali talep etmekten daha güzel bir şeyle süslenmediler. Demek ki manevi süsleri anlatıyor. Birisi neymiş? Sıdk. Yani doğru olmak. Nerede doğru olmak? Sözü doğru olmak. Fiili doğru olmak, içi doğru olmak, kalbi doğru olmak. Birisi dürüstlük, doğruluk yani yalancı, yanlışçı efendim olmamak, her yönden doğru ve dürüst olmak. Bu bir. İkincisi, talepil helal, helal talep etmek. Yani kazancının helalden olmasına gaybet etmek, haram yokma, yememeye dikkat etmek, efendim Allah'ın razı olacağı bir elinin emeği. Efendim, alnının teri kazanç ile beslenme. Bundan daha büyük, büyük bir zinet olmaz. Doğruluktan daha büyük bir zinet olmaz. Helal lokma kazanma gayretinden daha güzel bir gayret olmaz. Yani biz demek ki bu insanlardan çok farklı durumlara düşmüşüz. Biz süsü giyimde arıyoruz, tıraşta arıyoruz, dış süslemede arıyoruz ama bunlar iç süslemede arıyorlar ve ana noktalara bastırıyorlar. Birisi dürüst olmak, doğru olmak, Birisi helal lokma yemek. Hakikaten tasavvufun, yani maneviyat yolunun, evliyalık yolunun iki önemli şeydir. Bu umdesidir. Birisi doğruluk ötekisi helal lokma yemek. Haram lokma yersen ne olur bir insan? Hadis-i şeriflerden biliyoruz ki, kırk sabah namazı kabul olmaz. Bir haram lokma ağzına yediği zaman kırk sabah namazı kabul olmaz. Otuz gün bir ay diyor bir buçuk, buçuk aya yakın bir zaman boşa uğraşacak yani. Zaten o namazlarda kılması daha beter duruma düşer. Ama kılacak kabul olmayacak. İleriye 40 Kırk gününü mahvediyor. Bir lokma yediği zaman haram. Onun için yani bir haram yani kendisinin olmayan bir elmayı suda bulup ısırmamak bile lazım. Ona bile dikkat etmişler büyüklerimiz. Lokmanın helal olmasına gayret etmişler. Yutmuşlarsa çıkartmışlar. Ebu Beşe Sırlık Efendimize malum bir tabak içinde getirdiler, yiyecek bir şey. Yedi sordu sonra helal bir kaynaktan gelmeme ihtimali üzerine korktuğu için gıcıklattırdı parmağını boğazına sokup kustu çıkarttı. Yani haram lokma midesinde durmasın, vücuduna işlemesin diye. Bu titizlikle olacak Müslüman. Kendisinin olmayan mala el uzatmayacak. Mülke el uzatmayacak. Bakın şimdi burası bir vakıftır. Biz vakıflardan kiraladık burayı. Yan tarafı vakfın bir parçasıdır. Bu tarafı vakfın bir parçasıdır. Belki evin birçok yeri, belki onun pek çok yeri vakfın parçasıdır ama yağmalanmıştır. Yani vakfın malını alan bir insan cehennemden ateş parçası alıyor. Nasıl alabilir? Yani kendisinin değil, sahibi bu malı Allah'ın yoluna vakfetmiş. Sen sahipli bir kimsenin bahçesine girebiliyor musun? Apartmanında oturabiliyor musun? Dükkanına girip alabiliyor musun? Bir şey alamıyorsun sahibi var diye. E bunu sahipsiz mi sanıyorsun? Bunun sahibi de ümmet. Allah yani sahibi bunu ümmete vakfetmiş. Bu işte kullanılacak demiş. Şimdi bunlar satılmış ve oturuyorlar ve yiyorlar. Vakıf malını efendim yiyorlar. Ondan sonra da Müslümanım diye ortada geziniyorlar. Antalya'da Vakıflar Genel Müdürü kardeşimiz anlatmıştı. Binlerce dönüm araziyi parsellemişler, gece konuda yapmışlar. Vakıf arazi filanca paşa vakfetmiş. Efendim bizim İlahiyat Fakültesi'nden mezun, milletvekili olmuş birisi de oradan bir parsel ayıtmış Vakıflar Genel müdür o zaman diyordu ya bak diyor ya ilahiyat mezunu haramdan helalden haberi yok. Vakıf malının haram olduğunu bilmiyor, o arz, arazi yağmasında fırsattan istifade o da bir parçayı koparmış. Olmaz. Yani böyle bir insan iyi bir Müslüman da olamaz, dünyası da ahireti de mahvolur, evliya hiç olamaz. Allah'ın sevgili kulu olması imkansızdır. Bunun için lokmanın helal olması lazım. En güzel manevi zinet öyle takmak takıştırmak filan değil, tıraş filan, elbise filan değildir. Doğruluktur. Helali, helal lokma aramak, helal lokma yemektir. Kazançta, yani ne yaparsa insan helal olur, ne yaparsa haram olur. Müşteriyi aldatırsa haram olur, doğru olursa helal olur. Müşteriyi aldatmasa, normal usuller içinde ticaret yapsa, cuma saatinde dükkanı açık tutsa gene haram olur. Çünkü o zaman Vezirül zerül Bey, alışverişi bırakın, şeye gidin buyurmuş Kur'an-ı Kerim. Haramları, helalleri, öğrenmeyenleri Hazreti Ömer radıyallahu anh çarşıya pazara kamçıyla girerdi. Elinde kamçı, emirül müminin. İmtihan ederdi. Haramı, helalli, faizi Efendim, faizli işlem nedir? Bunu bilmeyeni, doğru cevap veremeyeni döverdi. Öğrensinlerdi yani. Baba gibi. Bir dahaki hafta gene Hazreti Ömer gelir de ifrahımızı keser, dumanımızı çıkartır, ensemizde boza pişirir diye, korksunlar diye yani. O bakımdan helal ya hepimiz bize gayret edelim. Bundan sonraki sözü, bu mübareğin kâhne ve semitül fudayl yakul, asl-ü züht-i er-rıda anillahi Züht'ün aslı temeli Hakikati kökü Allah'tan razı olmak duygusudur diyor Huzatı Mutaya. Zühdün aslı Allah'tan razı olmaktır. Bu ne demek? Zühd ne demek bir kere? Zühd. Zühd ne demek? Zühd müstağni olmak demek, aldırmamak demek, önem vermemek demek, istememek demek. İzhet fit dünya, dünyadan, dünyaya karşı zahid ol. Yani dünyayı isteme, rağbet etme. Bahanesine geliyor. Bu önemli bir basit Çünkü hobut dünya, resiküllük hati, dünya sevgisi, dünyalık sevgisi, dünyalık hırsı her hataya sürüklüyor insanları. Onun için gönlünde onlara rağbet olmayacak mıyım Dünya mı, para mı, pul mu, mevcut makam mı? Itiyecek hepsini bir tarafa benim arzım bunlar değil. Ben Allah'ın rızasını istiyorum diyebilecek. Dünyaların hepsine karşı bir müstavmi, bir top gözü olacak. Aldırmaz, istemez, rağbet etmez hali olacak. büyük bu. Peki insan bu hale nasıl gelir? Nedir bunun aslı, esası, kökü? Yani bu istenilen bir şey ama biz öyle miyiz? Hepimiz para peşindeyiz, pul peşindeyiz, çalışma peşindeyiz, mevki peşindeyiz, makam peşindeyiz, dünya sevgisi içimizde. Bunun aslı nedir? Bunun aslı, esası, kökü Allah'tan razı olmaktır. Yani Allah'ın her hükmüne razı olan, kaderine, kazasına, hükmüne razı olan o zaman zahid olur. Pervasız olur. Efe olur yürüyüşünde öyle. Ona bunu eyvallah etmez ve efendim hakiki zahit olma vasfına öyle bir insan erişebilir. Bundan sonraki sözü Ve semit oyu yine aynı zaten şöyle dediğini işittim diyor aynı ravi. Men arafa nasa istirahha istirahha. İnsanları bilen müsterih olur. Ne demek istiyor Allah ﷻ? İnsanları hayat tecrübelerimizle tanıyoruz. Yani geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı bozar, ateş yakarmış. Her geçen günün dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Demek ki bir zaman kavak elleri esiyor başında. Dünyayı toz pembe görüyor. Herkese itimat ediyor. Herkesi seviyor filan. Ama yaş ilerledikçe Allah Allah. Fesubhanallah. Acayip işlerle karşılaşıyor. Ortağı oyun etmiş kendisine. Arkadaşı efendim olmadık bir şey yapmış feleğin oradan bir darbesi gelmiş, buradan bir çerlesi gelmiş. O zaman insan yaşlı bir insanın hali başka bir oluyor yani. Feleğin çemberinden geçmiş bir insan ile daha yeni hayata atılmış, yeni açılmış bir çiçek gibi onun hali başka oluyor. Şimdi insan zamanla insan tanıyor. Ben afe istirah. Yani insan zamanla tanıyor. Nasıldır insan olulu? İnsanoğlunun İçinde bir nefis vardır. Herkesin içinde bir nefsi emmâresi vardır. Herkesin bu nefsi emmâreye kapılması vardır. Hırsı vardır. Tavahkârlığı vardır. Efendim, çeşit çeşit kusurları, suçları vardır. Zaafları vardır. İnsanoğlunun zaafları vardır. Heh. Bunları bildi mi insan rahat eder. Zaten de işte yani Şeyh Sadi Şirazi'nin Gülistan'dan hep geliyor böyle harçlı cümleler, hatırım var. Diyor ki, yani şu kulların elinden senin dergahına layık ne çıkar? Bu kullar, nasıl kullar bu insanlar? Zalûm ve cehur Zalûmen cehûlâ. Yani çok zalim, çok cahil insanoğlu. Yapısı itibariyle böyle. Terbiye edilmemişse ham haliyle, imanı yoksa, imandan sonra bir terbiye, tasavvufi terbiye dediğimiz ruh terbiyesini kazanmamışsa, geçen gün bir profesörle konuşuyorduk, Onun size nakledeyim, ben de hayret ettiğim için galiba siz de hayret edeceksiniz, diyor ki terbiye üç tanedir. Bir, beden terbiyesi, cisimin terbiyesi, iki, ruhun terbiyesi, üç, sosyal terbiye, içtimai terbiye, yeni bir terbiye. Tıp profesörü söylüyor bunu. Ve Bir misal veriyor, birisi 6 aylık bebeği doktorun önüne götürmüş, demiş ki doktor bey bak, geç kaldı demeyesin diye bu çocuğu daha kundaktayken, bebekken getirdim sana, al sana teslim bu bebek tavsiyelerine uyacağız. Bunu nasıl yetiştirmemiz gerekiyorsa bunun terbiyesi sana ait demiş doktora. Diyor ki bu profesör bir çocuk annesinden doğup ınga dediği zaman terbiye fırsatının üçte ikisi bitmiştir diyor. Demek ki üçte ikisi tıp profesörü söylüyor bunu. Yani şey değil, bizim eski kitaplardan nakleden bir kimse değil. Amerika'da, İngiltere'de tahsil yapmış, bir profesörle konuştuk dün de, o söylüyor. Enga dedim mi, bebek doğdu mu annesinden? Üçte iki fırsat gitmişti, kalmıştır üçte bir diyor. Altı ay daha geçti mi, ondan da 6 aylık devre daha geçmiş oluyor. Çocuk bir sürü alışkanlık edindi. Bir sürü huysuzluk edindi. Çevresinden, babasından, kardeşlerinden huylar edindi. Hadi bakalım, ayıkla pirincin taşını. Bakın biz terbiyede ne kadar geriyiz. Anlayın yani. Terbiyede biz ne kadar geri olduğumuzu anlayın. Zaten doğunca iş işten geçmiş oluyor. Doğmadan evvel yapılacak çok şeyler varmış. O üçte ikisi geçiyor. Doğduktan sonra üçte biri kalıyor. Biz üçte birinde de ne kadar geri şu sokaklardaki salman gezen zavallı çocuklardan düşünün. Yani bizim sosyal halimiz, içtimai istikbalimiz ne olacak oradan anlayın. Bunu böyle bir fanatik, böyle bir hayalperest kimse söylemiyor. Mesleği bu olan bir Ayı doktoru söylüyor yani mesleği, kürsüsü bu olan bir profesör söylüyor. O bakımdan insanoğlunun tabii zaafları var, terbiyesizlikleri var. Bu terbiyeyi görmemişse bizim kitaplarımız da öyle söyler. Doğmadan başlar çocuğun terbiyesi. Annesinin karnındayken başlar. Çocuğun terbiyesi diye söyler. Ve orada o annesinin karnındayken bir takım alışkanlıkları sezermiş. Küçüklüğünden onun şeyine nakşolunurmuş yani. Onun kompütürüne bebekçin, computerle nasyonunu müşük dışarıda vaziyet böyle, kanunlar böyle o bir takım tecrübeler ediniyor yani. Oradayken daha. O bakımdan terbiye önemli. O terbiyeyi görmemiş insanlar ilaike cel enabi belhum hayvanlar gibidir. Hayvanlardan da aşağıdır. Çünkü hayvanın kendisinin bir yaratılışına uygun bir meziyeti vardır, bir seviyesi vardır. Ama terbiye olmamış insan ondan aşağıdır. Ahsenin takvim üzere yaratılmıştır insanoğlu. Ama esfer-i düşer. Yani çok berdat durumlara düşer. Terbiye görmezse. insanı bilen müsterif olur diyor. Siz de insanoğlunun ana yapısı itibariyle ne kadar düşük olduğunu bilirseniz o zaman hiç çok şeylere hayret etmezsiniz. Tamam. İnsanoğlunun normal yapısının gereğini yapıyor bu zavallı. Hayvan gibi yaşıyor. Hayvan gibi davranıyor. Sözlük kaba işi yanlış efendim. E, davranışları kötü falan diye rahat edersiniz. Üzülmezsiniz de. Yani tabii karşılarsınız yani. Çünkü tabiatının icabı budur dersiniz. Tabii bu tabii karşılamak da önemli. Tabii karşılayınca şey yaparsınız. Hoşgörü sahibi olursunuz. Yumuşak davranırsınız. Onun da çeşitli faydaları var. Bir hadisi daha, bir sözü daha hadis dedim affedersiniz. وَقَالَ وَسَمِتُهُ يَكُلُ اِنِّي Ben diyor, bu zat-ı muhterem, rahmetullahi aleyh, bir kimsenin hoşnutluk havası içindeyken, arkadaşlığına inanmam rıza halindeyken, hoşnutluk havasındayken, her şey yürgülüsemken arkadaşlığına inanmam, gazap halindeyken arkadaşlığını esas kabul ederim. Yani ben onu kızdırdığım zaman nasıl? da Agudat ben onu kızdırdığım zaman davranışı nasıl olacak? Tabii ben ona hediye alıyorum, ben ona iyilik yapıyorum efendim hava güzel, komşuluk güzel, davranışlar güzel filan tamam. Bu zamanda... Bu kimse benimle güzel arkadaşlık ediyor ama... Bu önemli değil demek istiyor. Hani ben ona bir ters muamele yaptığım zaman... Ben onu bir kızdırdığım zaman bakalım nasıl davranacak. Ağzını açıp gözünü yumacak mı? Efendim terlik mi savuracak? Tabak mı kıracak kafamda? Efendim bütün affaklıklar boşa mı gidecek? Zaten ben senin ne mal olduğunu biliyordum diye... Şeceremizi mi sayacak? Eskiden beri zaten ben sana hiç itimat etmedim mi diyecek? Yani ne olacak bakalım kızdırdığım zaman? O zaman kızgınlıkta belli olur bir insanın şeyi. Yani hakiki arkadaşlığı demek istiyor. Ben bir insanın rıza halindeyken kardeşliğine inanmam. Kızgınlık halinde kardeşliğini esas kabul ederim. O zaman inanırım. Ben onu kızdırdığım zaman. Ben onu kızdırmama rağmen kızmıyor mu? Sabrediyor mu? Sükürt geçiyor mu? Efendim Benim kötü davranışıma rağmen gene bir şey demiyor mu? ha Demek ki sağlam arkadaşmış. Benim sinirlendiğimi anladı, hoş gördü. İşte iki gün sonra gelecek, sen o gün çok sinirliydin, ben sana cevap vermedim. Ama haksızdan şöyle olacaktı, böyle olacaktı diyecek. Yani asıl arkadaşlık bu durumda belli olur diyor. Yine uzun bir senet silsile saydıktan sonra diyor ki Kâlel Budayli tebaat anil kurra'i fe innahum in medahuke ve in abqaduke şehidu ve kubilunhum Enteresan bir hadis olmuş. Garip bir tavsiyede bulunuyor bize Budayl Hazretleri. Diyor ki kurra'dan uzaktır. Kâri'lerden kurratan uzak dur. Yani ehli Kur'an'dan Kur'an'ı vücuhu ile okumayı bilen kimseye kurra hafız filan diyoruz bilirsiniz. Yani hafızlar çalışmış, aşere tecvid efendim vesaire okumuş, e, Kur'an ilminde ileri. Buna kurra diyoruz. Tabii bu kurra sözü de alim manasına gelir efendim. Daha başka e, kullanış özellikleri de vardır. Efendim bu ehli Kur'an'dan Onlarla pek arkadaşlık etme diyor. Onlardan uzaktır diyor. Uzak dur diyor. Sebebini de şöyle imzah ediyor. Fe <feyle> in hum en ahabuk yematu bi Çünkü onlar seni severlerse sende olmayan şeylerle seni hoş görürler, mes ederler. İyisin, hoşsun derler sana. Ama ve in sana kızarlarsa şehidu aleyke ve kubile mink. Aleyhine şehadet ederler. Makbul de olur şehadetlerin. Mahvudursun. Yani, çünkü ehli Kur'an'dır. Allah indinde mertebeleri vardır. Aleyhine şehadet ederler. Şehadetler de kabul olur. Yanarsın. Bu şeye benziyor. Bu tavsiyesi Kurbi Sultan ateş sözden Sürzen Buet demişler farsça. Yani sultanın yakınında olmak, sarayında olmak yakıcı bir ateş gibidir. Çünkü aran iyi oldu zaman iyi güzel de yani bahşiş verir fakat bir akşam hop eline bir avuç kırmızı kese efendim şıkır şıkır altın dolu bir kese sevinirsin tamam sultan verdi mi öyle bol verir filan İyi ama bir de kızarsa ne olur elini çırpar cellat gelsin der leğeni getirin satırı getirin kesin şu yarın kafasında yani kur bir sultan ateş üsü zambuvvet yani insan yani kar da çok zarar da çok bir de Başka bir şiir var Farsça. Bederya der menafi'lu bi şumarest, eger hahi selamet der Selamet der biliyorsunuz hepiniz. Deryada faydalar çoktur. Balık tutarsın, inci avlarsın, efendim, mercan çıkartırsın vesaire filan. Deryada menfaat çoktur ama selamet istiyorsan selamet kenardadır. Burada menfaat var ama, selamet istiyorsan kenar, selamet derkenaresi, dedi selamet. Orada dalga yok, fırtına yok, boğulmak tehlikesi yok filan, selamet burada. Menfaat orada, selamet burada gibi yani bu sözlerle açıklanacak. Yani ehli Kur'an'ın yanına pek yanaşma, çünkü medellerlerse iyi güzel medellerler seni ama, bir de efendim sana kızarlarsa, aleyhinde şehadet ederlerse kabul, kabul olur onlardan, ehli Kur'an olduğundan diyor. Tabii ben bu sözü kısa aklımla tam şey yapamadım, böyle anladım. Belki başka bir derin manası vardır. Aslında e, herhalde söylediğim gibi, yani sultanların yakınında olmak zordur demek istiyor. Herhalde, Allahu Alem. Diğer bir sözü, Yine silsiliği veriyor. Ben artık o silsileleri okumuyorum. O silsileye ait izahlar aşağıda sayfanın dibinde geniş kıymetli izahlar var. Onları atlıyorum. İbrahim isimli zat-ı muhterem dedi ki, Kale İbrahim'u se'evtül fuday lebne i'yad anit tavadu İyadın oğlu fuday denilen bu tercümeyi geçen kişiye Tevazu nedir diye sordum. Bir tevazu olmak. Tevazu Allah'ın sevdiği bir şey. Mütevazı olursa Allah yükseltiyor. Efendim mütekerib bir olursa batırıyor. Tevazu ehli olmak lazım. Müslümanın mütevazı olması lazım. Nasıl da bu mütevazı olmak? Nasıl tezahür eder? Mütevazı insan nasıl davranır? Nasıl davranmalıyız gibi sormuşlar. Fekale Fudail el Fudail rahmetullahi buyurmuş ki en tahta alil hakkı ve tenkada lehu ve takbel Hakka min kulli men tesme'uhu minhu. Tabi bunların hepsi ata sözü. Bunların hepsini böyle Arapçasını yazıp duvarı levha olarak asabiliriz. Çok kıymetli sözler. Bir daha okuyayım. En takta al ve tenkada lehu ve takbel al hakkı min kulli men tesme'uhu minhu. Tevazu nedir diye sordular. Buyurdu ki. Hakka boyun eğmendir. Hakk'a hakikate teslim olmandır, boyun vermendir. Hakkı kabul etmendir, itiraz etmemendir ve tenkadelehu ve ona teslim olmandır, boyun vermen, bağlanmandır. Hakkı kabul edip ona bağlanmandır. Minkulle men tesme minhu. Kimden işitirsen işit. İşittiğin her kimseden hakkı kabul etmendir ve o hakka uymandır. Tevazu budur diyor. Şimdi güzel, sözlerinin güzelliğini anlayabiliyoruz hadis kültürümüzden. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyurdu ki kibir nedir diye sordular. Kibir, efendim hakkı kabul etmemektir diye buyurdu. Yani güzel giyinmek güzel yemek ister insan güzel giyinmek ister. Bu da bu da kibir midir? Kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecek. Halbuki insanda böyle bir güzellik duygusu var. Hayır. Bu zararlı değildir. Allah güzeldir. İnna Allah'a cemilün yuha bull cemal. Kibir, kibir efendim hakkı kabul etmemektir. Efendim insanlara tepeden bakmaktır, sözlerine itiraz etmektir diye bildiriyor. Tevazuyu da tam buna uygun bir tarzda, hadise uygun bir tarzda mübarek Buda'yı Hazretleri izah etmiş. Kimden işitirsen işit, hakkı, Hakk'a boyun eğmen ve Hakk'a tabi olmandır diye tarif ediyor, tevazuyu. Şimdi, kimden işitirsen işit sözünü biraz açıklayayım. Hakk'ı mevki, makam sahibi, yaş sahibi, rütbe sahibi bir insandan işitse bir kimse, elbette dinler. Albay çavuşu çağırdı. Evladım şu yaptığın doğru değil bu böyledir. Tamam mı? Bu nasıl yap? Başka komutan diyecek. Ne diyecek yani? Topuklarına tak diye bir vuracak. Selam duracak. Emredersiniz komutanım. Başka diyecek? Çünkü o yüksek albay bu çavuş. E, babası evlada bir şey dedi. Peki diyecek. Öğretmen terbiye bir şey dedi. Bu normal. Peki ya küçük büyüye söylerse Hz. Ömer baba yiğit radıyallahu a, yoldan yürümeye başlamış gelmiş bu tarafa doğru hem boylu poslu hem halife hem eli kamçılı hem sinirli Hz. Ömer çocuklar burada oynuyorlarmış çil yavrusu gibi dağılmışlar hepsi kaçmışlar her birisi bir tarafa bir tanesi şey hiç kaçmamış Hz. Ömer uzaktan görüyor çocukların davranışlarını çocuğun yanına kadar gelmiş evladım demiş bütün öbür çocuklar kaçtı. Sen niye kaçmadın? Diyor ki bir kabahat işlemedim ki kaçayım. Yol senin geçemeyeceğin kadar dar değil ki diyor kenara çekildi. Doğru diyor. Haklısın diyor. Yani, Şimdi bazen bir çocuk bir doğru sözü söyler. Evliya Allah'ın hayatında oluyor bazen. Kadının birisi çıkıyor büyük bir şeyhe bir soru soruyor. Şu nasıl olacak? O da bir cevap veriyor. Bu bir şey değil, ki diyor. Peki bu işin doğrusu nedir? O bir cevap veriyor. O şahane. Birisine sormuşlar, efendim, bir şey sormuşlar ama onu hatırlamaya çalışıyorum. Diyor ki, yani elimize geleni alırız, yeriz, kabul ederiz. Elimize gelmezse sabrederiz diyor. Efendim, diyor bu bu diyor, haroşandaki köpeklerin bile yaptığı bir şey tabii. Önde bir şey atılırsa yer, yani, verilmesi bekler ne yapacak yani. E peki işin aslı nedir? O daha güzel bir cevap veriyor. Tamam, haklı diye şey yapıyor o zaman. Şimdi eğer bizim için en büyük müşkül, sizler ve bizler için en büyük müşkül, hak sözü bir küçük kimse söylerse, Çocuk babasına dikildi ama baba şu şöyle dedi. Hakkı söylemişse çocuk hak, baba diyecek ya diye, haklısın evladım. Tamam. Doğru diyecek bırakacak. Çocuğa baba evet diyebilecek. Talebeye öğretmen evet diyebilecek. Hatta düşmanın sonra hakkı söylediği zaman senin hasbın ama evet haklısın diyebileceksin. Yani hakkı وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوْلْوَالِدِينَ وَالْاكْرَبِينَ kendi aleyhine bile olsa, ananın babanın aleyhine bile olsa, akrabalarının aleyhine bile olsa hakkı kabileceksin. Bizim şeyimiz ne? Bağlı olmamız istenen mefhum ne? Hak. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve buyuruyor ki: Zülma al hakkı ayzuze. Hak nereye giderse ona tabi ol, onunla beraber git. Hakkın gittiği yere git. Hakk, haktan hiç ayrılma, Buyuruyor. Onun için bu tarif çok güzeldir. Hakka boyun eğmendir, ona teslim olmandır, onu yapmandır kimden işitirsen işit. İşte burası zor olan yeri burası. Hakkı kabul edilecek tabi. Bir profesör, bir tarbiye bir şeyi anlatmış. Eze eze gerçekleri ispat etmiş. Ötekisinin itirazı, mecarı kalmamış. Tamam kabul diyor. Bu hakkın kabulü. Kolay. Ama küçükten, zayıftan ummadığın bir insandan hatta hasımdan gelirse o zaman ne yapacaksın? O zaman da kabul edeceksin Tevazu bu. O zaman kabul etmiyorsa ki bugün birçok kimse onu kabul etmiyor. Söylüyoruz. Bu başörtüsünü açtırmaya çalışmanız zulümdür. Efendim bilmem bizim fakültede şeyleri oldu. Geldi bizim fakültede bazı profesörler oturdular kürsüye. E biz bir aile sayılırız. Hadi bakalım kızlar başınızı açın. Televenin birisi kalkmış oradan demiş ki efendim aile sayılsak bile aile değiliz. Böyle bir benzetmeyle Allah'ın şerati değişmez. Allah başörtüyü emretmiştir başka bir hoca gelmiş derse bir başka olmadık safsata yalan yanlış bir şey söylemiş. Talebelerin içinde müftüler var, havaizler var. Yani talebe diye hor görme. Kalkmış. Öyle güzel cevaplar vermiş ki ama kabul etmedi. Kabul etmedi. Talebeden de gelse kabul edecek. Zayıfdan da gelse kabul edecek muhtemel kardeşlerim. Pişirip neydi? Haristen Fudayr'in şöyle dediğini o duymuş Eştehi Maradan Bila Uvadin Fudayr bir İyad demiş ki ben ziyaretçisi olmayan bir hastalığı canım çekiyor öyle hasta olmak istiyorum Eştehi İçtihar duyuyorum Canım istiyor. Maradan öyle bir hastalığı ki canım çekiyor ki istiyorum ki la uvade lehu ziyaretçisi Tabi bu ne demek? Derin sözler bunlar sıradan sözler değil. Hani Allahu alem huzulinin aşk derdiyle hoşam el ilacımdan tabi dediği gibi yani başka bir dert istiyor yani. Öyle bir hastalık istiyor ki Hasta olduğunu kimse bilmeyecek. Kalbinde muhabbetullah ateşi yandı. Gece gündüz uykusu yok. Benzi saranıyor, yanıyor, yakılıyor. Tabi hasta değil aslında. Hasta değil ama aşk hastalığı. Yani aşk-ı ilahi hastalığı tabi. Onun için ziyaretçisi yok. Öyle bir öyle bir hastalık istiyorum demek istiyor herhalde. Tahminime göre Allah-u Alem eşdehi maradan la ullâdelehu. Ziyaretçisiz bir hastalık istiyorum diyor. Yoksa gerçekten hasta olup da kimse kendisini ziyaret etmesin mi istiyor? Sanmıyorum. Çünkü böyle bir şey olamaz. Yani Gerçek manasına, zeel manasına, hakiki manasına alacak olsak o zaman ben hasta olayım kimse beni ziyaret etmesin diye bir şey istemez. Çünkü ziyaret sevap. Ziyarette fazilet var. Hastanın efendim ziyaret edilmesi müminin bir mümine karşı vazifesi. Bu vazifenin iptalini istemez böyle büyük zatlar, böyle büyük âlimler. Bu Fuzûlî gibi konuşuyor. Yani öyle bir der ki, öyle bir der ki işte yani ziyaretçisi yok çünkü hasta değil. Kimse hasta olduğunu bilmiyor ama içinde bir der. Aslında maraz değil bu, hastalık değil. Tabii bir yüksek vasıf insanın yaradanını sevmesi onlar böyle hastalık derecesine bağlanması yüksek bir duygu. Tasavvufa ileri bir merhale. Onu istiyor. Allah halen istediği o. Onun için bu cümleyi nakletmişler. Yoksa sıradan ben hasta olayım da kimse beni ziyaret etmesin. Cümlenin bir şeyi kalmıyor yani. Orijinalitesi Hı. kalmıyor. Efendim, biberli, salçalı yemek istiyorum falan gibi. Basit bir şey olur o zaman. Bu herhalde manevi aşk istiyor yani. ''Mevlam aşkını ver bana, hayranın olayım senin, bülbül gibi cemaline, nalanın olayım senin.'' dediği gibi o, oh, o oh, oh hastalığı istiyor Allah-u Diğer bir sözü, herhalde biraz sizi sıkacaksa bile sayfayı tamamlamaya gayret ediyorum. Yine atlıyoruz şeyleri, silsileleri. Sem'a türlü soylediler ne yekul inne fikum hasleteyn huma min el cehli ed dahiku min gayri acep ve tasaffuhu min gayri sehah Bu fullay hazretleri muhatapları olan insanlara demiş ki inne fikum hasleteyn sizde iki tane huy var iki adetiniz var sizin Hüma minen cehli. Bu iki adet cahillikten kaynaklanıyor. İki adet edinmişsiniz ki cahillikten. Bu iki adet cahillikten kaynaklanmaktadır. Neymiş o iki adetleri muhataplarının? Eddahiku min dayri acebin. Şaşılacak bir şey olmadan gülmeniz bir. Şaşılacak, hayret edilecek, hayran kalınacak bir şey olmadan gülmek ki ki, ki, ki, ki olur olmaz efendim gülmek. Makbul bir şey değil. Cahillikten kaynaklanıyor bu. İkincisi, ve tasabbuhu min gayri seher, efendim, geceyi uykusuz geçirmeden sabah uykusu uyumak. Yani bir insan geceliğin teheccüde kalkmış, teheccüd namazı kılmış, efendim, tesbih çekmiş, Kur'an-ı Kerim okumuş, gecesini ihya etmiş, sabah namazını kılmış, İşraka kadar benze beklemiş. işrak namazını kılmış. Ondan sonra tesabbuh. Yani ondan sonra kaynule uykusu uyumak hakkı tabii. Gece bilmem hangi saatinde kalktı. Şu vakte kadar çalıştı. Yorgunluk çöktü. Uykusu da zaten eksik kalmıştı. Tamam onun uyuma hakkı var. Ama gece uykusu yok. Bir de sabah namazından sonra gene uyuyor. bu da cahillikten diyor. Yani bir ve seher. Seher buradaki iki gözlü H ile yani seher vakti dediğimiz seher değil de yani bittü sahiren derler yani geceyi uykusuz geçirmek. Seheren neyin? Geceyi uykusuz geçirdi manasıdır. Sin iki gözlü H R ile halbuki bizim seher vakti dediğimiz H ile yani H'nın benzeri olan H ile yazılır. Bir daha seher yani gece uyku uyumama durumu olmadan hani bir fıkra var Adam hiçbir çalışmaya katılmamış, katılmamış, katılmamış. Yani aşının yapılmasına, sofraya konulmasına kadar hiçbir hizmette emeği yok. Her seferinde çağırdıkça bir mazeret uydurmuş. Hiçbir hizmete gelmemiş, hepsini de kaydarmış. Tam sofra kurulduğu zaman gel buyur diyor. yarım hazır, gelmesini de istemiyor ama gel buyur sofraya ediyor. E şimdiye kadar hep diyor, "Çağırdın," diyor, "bir mazeret söyledim," diyor. Ayıp oldu sana karşı diyor. "Hiçbir şeye gelmedim," diyor. Artık ayıp olmasın bari. Buraya geleyim diyor. Oturuyor sofraya. O zaman yiyor. yani Ona benziyor. E gece uyumaz, Uykusuz geçirmedin ki mübarek. Zaten hor horun uyudun. Sabahtan sonra ne uyuyorsun? Hakkın değil senin. Ötekisinin hakkı. Cahillikten kaynaklanıyor diyor. Buradan anlıyoruz ki bu, bu mübarekler pek öyle olur olmaz her şeyi gülen insanlar değil. Gecelerinde uykuyla geçiren insanlar değil. Geceleri demek ki, demek ki seher vakitlerinde Efendim namazlarla, ibadetlerle, Kur'anlarla, zikirlerle gecelerini ihya eden insanlar, bir de olur olmaz her şeyi gülmeyen insanlar. Zaten bu El-Hudaybi ve İyas vefat ettiği zaman o devrin insanları demişler ki hüzün öldü. Hüzün öldü. Yani mahzun duruşlu bir insanmış. Olur olmaz her şeyi gülmezmiş. Akıbetini düşünerek, ahireti düşünerek böyle boynu bükük, kaşları çatık mahzun, hüzünlü bir insanmış yani. Onun için fazla gülmeyi de efendim, uygun görmüyor. Hadis-i şerifte de var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den buyuruluyor ki, benim bildiğim şeyleri siz de bilseydiniz muhakkak ki çok az gülerdiniz ve çok fazla ağlardınız ve ailelerinizle telezzüz etmezdiniz, feryat ederek sahra sahralara çıkardınız diyor. Yani benim bildiğim manevi gerçekleri bilseydiniz onun için olur olmaz gülmeyeceğiz, yüzümsüz yere gülmeyeceğiz, efendim, mütefekkir bir insan olacağız, böyle insana deli derler yani. Gülmeyecek yerde güldü mü, kalitesi düşer insanın. Gülmeyi gerektiren bir şey varsa ancak gülünecek. Bir de geceleri ihya edilecek. O zaman yorgun düşüyorsa kaydurları uykusu bilir. Gece hem uyuyup ibadet vakitlerinde vazifeleri yapmayıp ondan sonra da uykuya gelince o uykuyu da yapmak daha uzun boyu uyumak oluyor. Ömrünün uykuyla geçmesi demek oluyor. Demek ki gecemizi değerlendirelim diye bir ders çıkabiliyor. Ve simi'tuhu yakul men azhara li ehihil vudde ve safa'e bilisanihi ve admara lehu'l adavete vel bagda'e le'anahu Allah fa asamahu ve a'ma basirete kalbihi Allah korusun buyurmuş ki, bu zat-ı muhterem, men azhara li ehihil gudde ve sefâed bil-i Kim ki diliyle arkadaşına iç temizliği ve sevgi iddiasında bulunuyor, ama ve admar lehul adâbetel el-bağda içinden düşmanlık ve buz besliyor. Dışından kalbim sana karşı safi diyor. Bilmem seviyorum seni filan diyor ama içinde düşmanlık ve buz besliyorsa la'nehu <gülüyor> Allah bu kişiye lanet eder ve asamahu ve kulaklarını sağır eder ve ama basirete kalbihi kalbinin basiret gözünü köreltir böyle yapan insan. Dışı başka, içi başka. Dışından dost görünüyor. Sevgi var. Seni seviyorum diyor. Efendim, içim sana karşı temiz diyor ama içinden Öyle değil. Allah böyle kimseye lanet eder. Kulaklarını sağır eder. Manevi gerçekleri duyamaz. Gözlerini kör eder. Manevi gözlerini, kalbinin basiret gözlerini kör eder. Manevi gerçekleri müşahede edemez. Marifetullah'a eremez. Buradan da arkadaşlıklarımızın safi ve halis ve gerçek olması dersini çıkartıyoruz. Yani derişsek, ihsansak, müminsek, illa ve lillune ihvetun, Müminler birbirlerinin ise seviyor olacak arada. Seviyorsa sevdiğini söyleyecek. Sevmiyorsa benim kalbimde ne hastalık var ki bu kardeşimi sevmiyorum diye hastalığının çaresini arayacak. Hastalığına çare arayacak. Yine bu Ebu Abdurrahman Es-Sülemin'in bir başka kitabı vardır. Ankara'da okumuştum. Diyordu ki orada arkadaşından sana karşı senin ona kızmana sebep olacak bir kusur bir özür bir ters iş zahir olduysa ona karşı kendi içinden yetmiş tane mazeret bul. Kendi. Şu sebepten yapmıştır. Belki bu sebepten yapmıştır. Yetmiş tane mazeret uydur. Yetmiş tane mazeret icat et. Mazur görmeye çalış yani o kardeşini. 70 mazerete rağmen hala ona gene içinde kızgınlık devam ediyorsa kendini levmet ki kendini kına ki sana 70 tane mazeret söylendiği halde hala affaya yanaşmıyorsun. Ne biçim katı kalpli, ne biçim keçi gibi inatçı insansın ki 70 mazereti bile kabul etmiyorsun, hala kardeşini affetmiyorsun diye kusuru kendinde bul demiş oluyor yani. Böyle olacak gerçek tasavvufi kardeşlik. Semiyetleri fudayet ne? İyadın yekulü fi kavli Allah Teala. İnne fi herza le belagelikavmin abidin. Ellezine yuhafızu ne? Ala Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ayet kerimede, inne fi herza le belagelikavmin abidin. İbadet eden insanlar topluluklar için bunda, efendim belag vardır. Sözümde, bu ayet kerimeden maksat sûretül Emviyatının 21. ayetinden maksat: <gülüyor> İn nafi hazire belaganlikavmin ben abidin vema ersenatke illah rahmeten bil alemin. Bu ayetten maksat, bu ayette o kavim likavmin abidin diye anlatılanlar elbize yuhafızu ne ale sıravatil kams beş vakit namazını kılanlardır diye tefsirini böyle ifade etmiş Sudayif Hazretleri. Mesnevi'de o يقول كان يوقال ان شر كله في بيت من جو ile جو ile miftahu'r rahbete fi dunya ve ju ile sayru kulluhu fi beytin ve ju ile buyurmuş ki şerlerin kötülüklerin hepsi bir eve tıkıldı kapatıldı bütün kötülükler şerler bir eve tıkıldı kapatıldı ve bunun anahtarı da dünya sevgisi, dünyaya rağbet anahtarı kılındı. Yani dünyaya rağbet ederse bir insan, dünyaya rağbetli, dünyalara rağbetli, hırslı ise bir insan, sanki şer evinin kapısını açmış, bütün şerrin üzerine hücumuna sebep olmuş gibi olur. Bütün iyilikler de Vecu ile 25 4. bütün hayırlar iyiliklerde bir eve tıkıldı, dolduruldu. Vecu ile miftahuhu. Bunun miftahu da eczufte fil dünya. Dünyaya karşı zahit olmak, zühd duygusu beslemek, aldırmamak, meyletmemek duygusu anahtarı bunu. Yani hayırlara ermek isteyen zahit olacak. Şerlerin şeyi de efendim dünyaya sevgi beslemektir diye bildiriyor. Yani Hepsi bir eve tıkılmış anahtarı o. hep öyleki eve tıkılmış anahtarı zükt. Diğer hadis şerif, diğer sözü ve kısmethu yekul men kffe şerrhu, fma dyya ama srrhu. Men kffe şerrhu, fma dyya ma srrhu. Kısa bir söz. Efendim herhalde ne kadar zorlasak bitiremeyecek miyiz? 4-5 tane kaldı ama eee men kendisinin kendisinin elinden insanlara bulaşması ihtimali olan kendisinden çıkması mümkün olan şerleri çıkartmayan kendisine hakim olan şerrini, kendisinin şerrini alıkoyan, tutabilen insan femada ma serrehu efendim kendisini sevindirecek şerleri, şeyleri elinden kaçırmamıştır. Kendisine sürür kazandıracak, sevinç kazandıracak şeyleri kaçırmamış demektir. Yani başka insanlara kötülük yapmamaya muhtedir olan insan kendi şerrinin başkasına kendisine zarar vermemesi hususunda dikkatli olabilen bir insan mükafatları alır sevinçlerine mazhar olur sevindirecek sonuçları elden kaçırmamış olur demek istiyor. Demek ki insanlar olarak, dervişler olarak, erbabı tasavvuf olarak ne yapacağız? Kendi şerrimizi başkalarına efendim ulaşmasın diye tutacağız. Yani elimizden, dilimizden Müslümanlara zarar gelmesin diye dikkat edeceğiz tavrımıza, hareketimize, sözümüze, şeyimize. Böyle yaparsak ahirette mükafatı erebiliriz. Bize sevinç verecek, bizi sevindirecek şeyleri elden kaçırmamış oluruz. Kimseye zararlı dokunması. Zaten el-müslimu men selim el-müslimune min misanihi ve yedili. Müslüman denilen kimse o kimsedir ki onun dilinden ve elinden öteki insanlar salim olurlar. Hiçbir zarar görmezler. Zarar görüyorsa demek ki Müslümanlığında bir kusur ve eksiklik var. Selâs-ı Yine aynı senetle Hudayl'in şöyle dediği aleyh, şöyle demiş diye rivayet ediliyor. Selâsül fesâmin tukassil kalbe kesretül ekli ve kesretül nevmi ve kesretül kelami. Üç şey vardır buyurmuş. Kalbi kasvetlendirir, karartır, öldürür. Üç şey kalbi kasveti. Kasveti kalbe sebep olur. Kalbi kasvetlendirir. Fereyild'ün lilkasiyeti kududuhun. Yani Kur'an-ı Kerim'de de onlara veil denilmiş. Kalpleri katı, kasvetli insanlara feveylül, lilkasiyeti kududuhun diye bildirilmiş. Kalp katılığı makbul bir şey değil. Kalbin yumuşak olması lazım, duygulu olması lazım, kasvetli olmaması lazım, nurlu olması lazım. Efendim bu kalbin kasveti nereden hasıl olur? Üç şeyden hasıl olur. Çok yemekten çok uyumaktan, çok konuşmaktan. Çok yerse insan, nefsi kuvvetlenir, kalbi zayıflar. Nefis kuvvetlenince şenlere meyli artar, günahlara kayar. Yedi, yani Hacıvat'ın sahneye çıkışını hatırlıyorum. Çıkıyor sahneye, nara atıyor, bağırıyor. Yar bana bir eğlence, yar bana bir eğlence. İnsan yemek yedi mi öyle Yani Karnı doydu mu acıvat gibi sahneye dökülür. Yar bana bir eğlence demeye başlar. Yani yemek yedik elhamdülillah karnımız doydu deyip ibadete düşmez. Acaba bu akşam nerede eğlence var? Nereye gidebilirim? Hangi kazimeye gideyim? Hangi barafavyona gideyim? Demeye başlar. Karın toplu bir, Çok uyumak. Çok uyuduğu zaman da nefsi kuvvetlenip şehevati nefsaniyesi takviye olur. Oradan da çok uyuduğu zaman hem de güzel vakitleri kaçırır ibadet fırsatlarını kaçırır. Oradan da bir zararı olur. Onun için çok uyku da zararlı. Çok yemek de zararlı. Üçüncüsü çok konuşmak. O da çok konuşma yalansız olmaz. Hatasız olmaz. Kusursuz olmaz. İlle bir birkaç tane hata eder. Birkaç çam devirir. Birkaç falsosu olur. O bakımdan çok konuşmak da zararlıdır. Bu üçü çok konuşmak, çok yemek, çok uyumak kalbi karartır. O insanın kalbi artık bir derviş kalbi, bir mutasavvuf kalbi olma durumuna gelmez. Neden? Kalbi karardı. Marifetullah'a mahal olan kalp kararınca vazifesini yapamaz oluyor. Dervişin yükselmesi, ilerlemesi mümkün olmuyor. Onun için tarikatların hepsinde bu nefsi kuvvetlendiren, kalbi karartan, insanı efendim yükselmekten alıkoyan bu hasretlere karşı tedbirler alınmıştır. Tasavvufta Efendim külleti kelam külleti etil, külleti taam, külleti melen, külleti kelam diye bu bunların azaltılması şart koşulmuştur. Hakikaten Ramazan oldu mu, insan yemeği yemedi mi ikindiye doğru nasıl böyle Kur'an dinlerken gözleri yaşarır, nasıl dikkatli bir, bir hale gelir. Efendim az uyuduğu zaman kalkıp ibadet ettiği zaman nasıl kal şey kafası berraklaşır. Efendim e, derinlemesine tefekkürü, e, tefekkür kabiliyeti kuvvetlenir ve az konuştuğu zaman hata etmez, kalp kırmaz, günaha girmez. Zaten bu dervişliğin en önemli esaslarından biri de lüzum olmadığı zaman konuşmamak. Hayrul ameli ahfa'uhu ve emnahu min eşşeytani eb'aduhu min ve Şemît Tursoda'yına yakul, diğer bir sürücü. Efendim, amellerin en hayırlısı, amellerin en hayırlısı, ahfa'u en gizli olandır. Yani nafile ibadetler gizli yapılacak, gösteriş olmasın, duyaya olmasın diye, en hayırlısı gizli olandır. Evinde, köşesinde sessizce, sedasızca kimse bilmeden yapılandır. Ve emne ahu şeytan, şeytanın müdahalesinden en güzel korunmuş olan da aduhu miner riyâ riyadan en uzak olandır. Riyâ ihtimali olan amele şeytan hemen müdahale ederek tam böyle insanı tuzağa düşürebilir. Onun için ibadetini gizli yapacaksın. Efendim riyadan uzak yapacaksın demiş oluyor bu sözüyle. Ve semirtuhu yakul yine şöyle söylediği rivayet ediliyor. İnne min şükrün nimeti en en tahaddese olacak. Efendim? Ne, ne gibi olmuş ama e, yani o harekeye göre tahaddese olması lazım. Veyahut muhaddese olacak. İnnem min şükrün nimete en <güler> tahaddese biha. Tetahaddese din muhatfefi olarak tahaddese biha. Nimete şükrün bir şekli de onu anlatmaktır, dile getirmektir, etmektir. Şeydeki Vedduh Suresi'nin eee Suresi'nin sonunda ve emma bi ni'meti rabbike fehaddis Rabbinin nimetini, efendim tahsis-i nimet sadedinde zikreyle, yad ile ya Rabbi çok şükür bana evlat verdin, imkan verdin, mevki verdin, sıhhat verdin, makam verdin çok şükür. Rabbim bana şunları şunları ihsan etti diye söylemek Tahtisi nimet, yani nimeti dile getirmek, yâd etmek makbul bir şey oluyor. Ayetten alınan mana gayet güzel. Nimet'i söyleyeceğiz, şükür yoluyla söyleyeceğiz. Yani, çok şükür yarabbi, bana bunu verdin, şunu verdin diye bileceğiz ve söyleyeceğiz. Bu nimetin, kadrinin bilinmesi, artmasına sebep. İki söz kaldı, üç tane kalmış. Ve bir hikâle aynı senetle budayil ibni iyat rahmetullahi aleyh dedi ki eballahu illa en yejale erzakal muttaqine min hayşula yahtesibun Allahu teala hazretleri müttaki kullarının rızıklarının unmadığı yerden gelmesinden başka bir suretle onlara rızık vermez yani. Arapça ifadeye göre böyle tercüme ediliyor. Bizim söylememiz gereken şekil şu. Allah mütteki kullarına, takva ehli, takva yolunda yürüyen derviş kullarına, halis kullarına olmadığı yerden hesap edilmeyen şekilde rızıklar bahşeder. Kur'an-ı Kerim'in bir ayeti şeyidir, e, maalidir. Bu e, Wermen yetekillah yecellehu makhrajan ve yerzukhu min haysu la yahtesib <Sessizlik> Kim takva ehli olursa takva yolunda yürürse takvalı hareket ederse efendim sıkıntısından bir kurtuluş çıkış noktası Allah ihsan eder ummadığı yönlerden ümmet ummadığı kaynaklardan onu rızıklandırır nimetine rızıklarına nail ve varacak Mütteki kulların takva ehli kulların Böyle olmadığı yerler rızıklandırmasından başka bir yolu Allah kabul etmez. O yoldan rızıklandırır diyor. Şimdi Evliya Allah'ın hayatlarında tecrübe edilmiştir. Bu mübarekler yanlarına torba almadan, azık almadan çöllere girmişlerdir. Yollara çıkmışlardır, hacca gitmişlerdir, haçtan gelmişlerdir. Ne paraları vardır, ne torbaları vardır, ne rızıkları vardır. Neden? Allah'a karşı takva duyguları sağlamdır. Tevekkülleri sağlamdır. Efendim, rızkı Allah Teala Hazretleri ihsan edecek diye bildiklerinden Allah yolunda ibadet ederler. Ummadığı yerden de Allah onlara kuşlar gibi rızıklar verir ve nimetlere basar eder. Bu takvanın insana sağladığı binbir faydadan birisi de umulmadık yerden nimetlerin yağmasıdır. Umulmadık yerde umulmadık zamanda hiç ummadığın yerde hiç hiç sanmadığın yerde şayet erişe açıla perde, derman e, erişe derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler dediği gibi, ummadığı yerden rızıklanır takva ehli insanlar. Allah cümlemizi müttakilerden eylesin, o rızıklara nail olanlardan eylesin. Sondan bir önceki sözü Ve bihi gâlel fudaylû ''Lâ amele limen lâ niyete lehu ve lâ ecra limen lâ hisbete lehu.'' Buyurmuş ki Fuday'l Hazretleri, ''Niyeti olmayana yaptığı amelin amali salihâ diye deftere yazılması yoktur. Yani niyeti yoksa yaptığı işten bir sevap almaz. Yaptığı işi iyi bir niyetle yapacak o zaman o amel-i cümlesinden sayılır ve o ecri alır. Vela ecre limenlen hisbetelehu. Allah'tan sevabını bekleyerek bir işe giriş girişmeyen bir insana da bir ecir yoktur. Yaptığı işi Allah için yapacak. Şimdi mesela buyuruyor ki bir hadis-i şerifte. Men ilesele yevmel cumate Kim cuma günü Allah'a inanarak dine inanarak vahdisaben Allah'tan sevabını bekleyerek yıkanırsa cuma günü gusül abdesti alırsa yani boy abdesti alırsa o zaman 7 günlük günahı 3 gün daha ilavesiyle 10 gün olarak affolunur diye müjdeleniyor. Yani ihtisaben sevabını Allah'tan bekleyerek. O niyet olacak bir insan bir hayırlı ameleye başlarken a'mali bin niyetlenecek, niyet edecek ve ecrini sevabını Allah'tan bekleyecek. Ve nihayet sonuncu hadis i Şerif. hadis i Şerif değil. Sonuncu sözü efendim şeyin Fudail Hazretlerinin menkıbeleminin sonuna geldik. Ve bir hikâle aynı senetle e, dedi ki Fudail Hazretleri Tuğba limen istev haşa minen nas ve en ise bi Rabbihi ve beka ala hatîi" etihi Tuğba ne mutlu, ne iyi, ne hoş manasına bir beğenme ifade eden e, tabir Arapçada. insanlardan efendim ürküp üzdeti onlardan ayrı olmayı seven ve en ise bir Rabbili Rabbi ile ünsiyet eden insanlardan uzaklaşan Rabbi ile ünsiyet eden ve yaptığı hatalara günahlara ağlayana ne mutlu diyor. Demek ki dervişin halini anlatıyor. Derviş dervişin iyi hallerinden birisi de az konuşacak, az yiyecek, az uyuyacak efendim. Bir şeyi de insanların arasında karışmayacak. Yani eee enam deniliyor ona. Kılleti kelam, kılleti taam, kılleti menam. efendim. Zikri müdam var bir de tabii uzreti enam. Yani insanların arasına karıştı mı? Sıradan kahveye gidiyor, gürültünün patırtının ortasında insanların arasına karıştı mı? Onlar onu şaşırtırlar, hatalı işlere sürüklerler. Derviş şöyle bu avamdan sıyrılacak kalabalıktan sıyrılacak, tenha tenha zamanları bulma fırsatları değerlendirip Rabbine zikir ibadetiyle zamanını sevaplı geçirmeye gayret edecek. Eski hatalarını düşecek, nefsini muhasebeye çekecek, günahları için tevbe edecek, ağlayacak. Ne mutlu böyle kimseye diyor. Ee, bir söz var, onu da bu sözün açıklanmasında zikretmek uygun olur galiba. اَنْ bin nasi min اَلَامَاتٍ iflası demişler. Ne demek? Yani insanlarla çok düşüp kalkmak, halkın avamının arasına çok girmek, Onlarla çok ahbaplık, onlarla çok haşir-neşir olmak manevi bakımdan sefalet ve iflas alametidir. El istinasu bin nas min alamati iflas. İnsanlar olması olmayınca canı sıkılıyor, illa kahve istiyor, illa kalabalık istiyor, illa kulübe gidecek, illa şöyle yapacak, illa bir toplantı istiyor canı filan. İnsanlara insanlara bu kadar böyle düşkünleşmek, bu kadar ünsiyet etmek onlarla, avamla İflasın alametidir. İnsan biraz boş zamanın kıymetini bilecek. Boş zaman bilecek. Şöyle bir tenha bir yer bulsam da teslimi çeksem murakabını yapsam efendim ibadetimi yapsam diye içinde böyle bir uzdet sevgisi olacak. Peygamber Efendimiz'e peygamberlik gelmeden önce ilk kendisine sevdirilen şeylerden birisi uzdet. Onun için Hira mağarasına çekildi çekildi orada tefekkürlerle, ibadetlerle peygamberlik devresi öyle hazırlandı kendisine. O bakımdan ne mutlu diyor budayl hazretleri burada kaydedilen sözlemenin sonuncusunda insanlardan ürküp efendim onları sevmeyip e, avamın şeyini görüp onlardan sakınıp çekinip efendim Rabbi ile ünsiyet eden ve hatalarına ağlayana ne mutlu. insanlardan ayrılacak, Rabbinin ibadetine yönelecek, hatalarına tevbe edip gözyaşı dökecek. Tam böyle takva ehli bir bir sâhit dervişin halini anlatıyor. Tuuba ee, bir kelimedir ki e, ismi tahtilin mühendisidir. Yani tayyip iyi güzel demek. Yani bir şey söylersin Arapça birisiyle konuşuyorsun. Tayyip tayyip tamam. İyi iyi fren der. Yes okey manası yani. Tayyip onun ismi tahtili atyep gelir en güzel. Onun şeyi müennesi tuğba gelir. Yani ne güzel en güzel en güzel manası. Bu böyle bir edatı tasvim gibi kullanılıyor. Ne mutlu insanlardan ayrılana, Rabbiyle ünsiyet edip tenhalarda ibadet edene, eski günahlarına tevbe edip ağlayana diye bitirmiş oldu. Allah-u Teala Hazretleri bizde de ibadete düşkün, zikrinde daim, efendim şükründe kayın kullarından eylesin. Sevdiği kulları zümresine dahil eylesin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Farz-ı şerife meal besmele Üç salavat-ı şerife. Bir elemle şerh-i ke On bir gülhüvallahu ahad besmeleyle <gülüyor> ile i Şerife maal besmele سروات الشريفة، فلم إنه لا إله إلا الله. صلى عليه ومنته باهو بإحسان اجمعين صلاه وسلاما ve متلازمين الى يوم الدين اشرف الشريف اعوذ بالله من الشيطان نرو أنزل بما أنزل إليه من الرّبِّ، بالرّبِّهِ ve kutubi ve kutubi ve rusuli la nufarriqu beyne ahadim mir ve kâlû semi'nâ ve وعليكم رب بنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. تسبت ربنا لا تأخذنا إن سينا أو أخطأنا ربنا ولا تعمر علينا إِن كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا قاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا, فانصرنا على القوم sana Allahu'l <gülüyor> Bu salat ve selam Allah'ın hayrı Muhammed'in, ve sâbhi ve mantebihi bir insan ejmâi. Allah'me ya Rabbana, ya minna ibadetinâ ve ve hayratinâ ve hasanatinâ ve âmalinâ kabul minna bil ve minna Muhammed'in Mustafa. Aleyhi eftalus salavat ve ekmelit tahiyyat ve teslimat ve bellegillahümme ila ervahi alihil kiram ve ashabihil izam ve etbaihi ila yevmil kıyamet rübvanullahi teala aleyhim ecma'in ve ila ervahi el ve ve ilah erwahikülm min silsiletinâ sadatinâ sadatü turukul aliyetin nakşibendiyeti ve el kadiriyeti ve el ve el şerârdiyeti ve ve sair ve min ve ve